أعوذ بالله من إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين أيدي من التوراة مصدقا لما بين أيدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد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 Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince, onlar bu apaçık bir büyüdür dediler. Oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum,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 Allah'ın nurunu ağzlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nuru'nu tamamlayacaktır. O <gülüyor> Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için. Peygamberli hidayet ve hak dinle gönderen odur. Ey iman edenler! Sizi azaptan kurtaracak bir ticaret olup olmadığını size Tümenün Allah ve Resulü ve tujahedün fi sabir Allahi b'amalıfm ve anfasıkm. Dalıkm xiyr alıkm. Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve Peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Ya affir lakum dunubum ve yudhilkum jannatil tajrimi, tahti al anhar ve masakin atibet fi jannat aden.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 يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كَمَا قَالَ عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري؟ إلى الله قال الحواريون نحن انصر الله فآمن الطائفة من بني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 Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrail İsrailoğlarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Sûresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Yüsbihu ma fis semawati ve Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. Hüvellezî ba'fe fil ummiyîne rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzakkîhim ve yuzakkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve in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 وَآخَر۪ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Allah, o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. ذَٰلِكَ فَضْلُّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ işte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Məsələləri, həm ilə Taurat, sonra da həm yâhmiyəsi, həm yâhmiyəsi,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 Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ هَادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاُ لِلَّهِ amtun annakum awliya'u ey muhammed deki ey yahudiler eğer siz insanlar arasında Yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözü kimselerseniz, ölümü istesenize. وَلَا يَثَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ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 يا ايها الذين امنوا اذا نوديا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون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 فَضْلِ اللّٰهِ كَثِيرًا تُفْلِحُونَ Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. وَإِذَا İleyha ve terkuk kâimâ Kul ma'inde'llahi hayrun minel lehvi ve minet ticaret Vallahu hayrul razikîn Ey Muhammed onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman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 اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Zalik b ıan ıh ım ıa ımanı ıthum ık ıfır ıf ıt Bu onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُم مُّعْدُونَ فَاحْذَرْهُمْ humlahu Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider Konuşurlarsa sözlerini dinlersin Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar Onlar düşmandırlar onlardan sakının Allah onları kahretsin Nasıl da haktan döndürülüyorlar وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesinden diye zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.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 Eyü'llezîne âmenû ey iman edenler Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْرْتَن۪ي لَا اَجَلٍ قَر۪يبٍ Herhangi birinize ölüm gelip de, Ey Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım. Dice an gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın. Vel en yu'ahhiru Allahu nefsen iza ecelaha vallahu habiru bima ta'malun. Allah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 Bismillahirrahmanirrahim. Nüsbihu Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık onundur. Hamd ona mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mü'mindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür. O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüşte yalnız onadır.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 والبلاء ربي لتبعتنكم ملتنبئ بن بما عملتم وذلك على الله يسير انكar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar de ki hayır rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Ve emin ol ve Rasulü'nü ve O halde siz Allah'a Peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Yaume yecme'ukum li yevmil cem'i zalika yevmut tugabun. Ve men ve ya'mal salihan yukaffiru anhu ve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 Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklara akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ Kulubina <gülüyor> fiha İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir orada ebedi olarak kalacaklardır orası ne kötü bir dönüş yeridir Ma min musibetin illa bi iznillah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 وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allahü lâ ilâhe illâ hu ve alallâhi felyetevekkelul müminûn Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Ya Ayiha ladin min ve in inna Allah rahim. Ey iman edenler, hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan. Size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoşgörür, bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İnne emwalukum ve auladukum fitne. Vallahu entehu. Malarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. Fetteku Allah'a me isteta'tum ve esme'u ve ati'u ve en tiku li enfusikum.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 İçerisinde boşanmayla ilgili hükümler açıklandığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühen nebiyyü İzâ talleqatumun nisâe Fe talliquhunne li'iddetihin ve apsul ıdda ve apsul الله tettakullah rabbkum la tuxrjohun nmin biyotihin ve la yxrjen ve la ve tılkah hududullah, ve miyet ed hududallah, fakadu zlma nefs, la tderi la allaah yhdeh bğd zlki Ey peygamber, kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde, adetten temiz oldukları sırada boşayın ve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 سائكم ان ارتبت فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر ولا اي لم يحض eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz bilin ki onların iddeti üç aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir. Zelika emrullah-i enzelehu ileykum ve men yettekillah yukeffir <gülüyor> anhu ve yuzim lehu işte bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür. Eskinûhunne min haytü sekenntüm min wujedikum ve lâ tudârûhunne litudayyikû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 ساعته ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نَفْسًا إلا ما أتاه سيجعل الله بعد عسر وصرا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 Allahü Rabbi huwalaq sabah semawatiu ve min al-ard mithlehun na tenazel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 وَإذ أَسَرًا نَبِي إلَ بَعضِ أَزْوَاجِهِ حَديثًا فَلَم نَبَّأَتْ بهِه وَأَهَرَهُ وَهُ عَلَيْهِ أَََّ فَبَعضَعََّ فَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَاء بَعض فَلَم م نََّأهابِهِ مَنْ أَ بَأَكَه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 Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki O'nun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de O'nun yardımcısıdır. Ya tılcakın, ayıbadelehu azvajan xiyran min kun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 İbadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir. Eyy, iman edenler! Kendinizi ve ailelerinizi ateşe karşı koruyun. Yakıtı ve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 kıyamet günü kafirlere ey inkar edenler bugün artık özür beyan etmeyin siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir ya eyyuhallezine amenutubu ilallahi tevbeten nasuhan asa rabbukum عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه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 Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir. Ya ey nbi cahidil kuffara ve'l munafikin ve ghalb alayhim ve mawahum cehennemu bi'sel masir Ey peygamber kafirlerle ve münafıklarla cihat et onlara karşı sert davran Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Maraballahu meslen lillezina keferu ra'at nuhu u emrat lut kanat tahta 'abdayni min ibadin salihayn fe khonatahuma فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين الله edenlere Nuhun karısıyla Lutun karısını misal verdi. Bu iki kadında bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip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 وَمَرْيَمَ بَنَةَ عِمْرَانَ اللَّتِي اَحْسَنَتْ تَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ, رَبِّهَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi.